<gülüyor> Allahü Teala fi Kitabı il Aziz, awwalillahi minash-shaitanir rajim, Bismillahi r-Rahmani r bima kadem ve ahar. Salaka Allahu Azim. Okudum beyinat, sur Kıyamete, Kıyamet Şuresinden bir ayeti cüreyledir. Manası gayet de derin ve anlayan içinde korkutucudur. Hakikaten korkutucudur. Zira bu kısa hayatının hesabını hakka vermek ve burada biz ne yaptıysak? Evvel ahir cümlesini bize haber verileceğini ve ona göre mücazat göreceğimizi haber vermektedir. Her meşru işini Allah'ın ismiyle yap. Allahü Teala'nın ismi dilinde sevgisi ve haşyeti gönülde bulunsun. Zira... Her yaptığın iş tespit olunmaktadır. Cenab-ı Molla Cami'nin söylediği gibi hemen akvalih akvalih muttahar. Rüveyda ender derruzu mahşer. Her yaptığın iş, her söylediğin söz bir şekle gelir, girer ve kıyamet gündesinin önüne getirilir. Okuduğum ayetin manasında hüjran <gülüyor> size sunluk verdik. Ne yaptınsa hiçbir şey gizlenmez. En ufak habbeden kubbe'ye kadar her şey kula haber verilecektir. Onun için bu aleme niçin geldin ve nereden geldin? Bu alemden nereye gideceksin ve niçin gideceksin? Bunu bilmeyen, bunu düşünmeyen, bunu tefekkür etmeyen kimsenin ömrü heva emmen sura olmuştur. Yazık olmuştur ömrü. Geldiğimiz yer haktır. Haktan geldik ve hakka rücu edeceğiz. Fakat insan gelip insan yaşamak ve insan olarak dönmek Olduğu gibi insan gelip hayvan gibi yaşamak, hayvan olarak dönmek de vardır ahiret ahirete. İmanını kurtaramayanlara pek yazık olacaktır. Bu La ilahe illallah Muhammedin Resulullah, bu kelime-i sahip olanlar, ebedi saatte girecekler, Hakk'ın cennetine girecekler, Sohbet-i Muhammed Mustafa'da oturacaklar, Matlab-ı âlâ maksad râne olan râne alan cemal vâkemâli ilâhiyeye mülle müşerref olacaklar, ve iltifat-ı Rabbaniye nail olacaklardır. Hayatlarının manalarını bilmeyenler de onlar bu diyette uzak düşecekler. Ve narda halak olacaklardır. Bir zat huzuru ilahiye getirilir. gömü kıyamette. Buna hesap sorulacaktır. Kısa hayatın hesabı sorulacak. Hayat kısa fakat manası çok büyük. Kesin hafta söylediğim gibi sizlere. Bir kelimeyi Tevhit tevhid hakkın mizanını doldurur. Hakkıyla tevhid ettiyse eğer. Manasını bildiyse, duyduysa. Tam bir inançla söylediyse Huzurullah'a getirilir. Ondan hayatının 99 defter kendisine verilir. Her sene Berat Kandilinde, işte önümüzde gelecek olan Berat Kandilinde insanların bir senelik defteri hak maliyesine tevdiye olunur. Yemişli verilir. Buna hesap sorulduğu vakitte lisan da sorulmaz. Yine cana Hak haber veriyor Kur'an-ı Kerim'inde, Süvey Yasin'de yani kalbi Kur'an'da اَلْيَوْمَ <gülüyor> نَخْتِمُ ala اَفْوَاهِهِمْ tükelli ve teşhedü arjuluhum Allah Allah biz o günde ağızları mühürleriz. Ağızları mühürleriz. Yani ağızları dilleri konuşturmayız. Ağızları mühürleriz. Elleri konuştururuz. Ayakları şahit tarz yaptıklarımızdan diyor Cenab-ı Hak. Onun için her meşru işinde yani meşru Allah'ın razı olduğu işte hakın ismini terk eteme. Allah'ın esması ki en mühim ismi, ismi azamdır ve dört kitabın manasını Allah o kelimeye cem etmiştir. Tevhiddir ve Bismillahirrahmanirrahimdir. Çünkü dört kitabın yüz suhubun dört kitabın manasını Allah sureyi i Fatiha'da cem etmiş, Sure-i Fatiha'yı Bismillahirrahmanirrahim'de cem etmiştir. Her husatta, meşhur işlerde, gayrimeşru değil, Allah'ın razı olmadığı işlerde besme çekilirse, iş tehlikeye döner. Ama Allah'ın razı olduğu İsa'da Besmele'ye çıkılırsa o kimse büyük makamı, makamı âliyeye nail olur. Misallerini vere verelim. Diyor ki Selman-ı Farisi, Selman-ı Fak, ben resul Ekrem ile beraber gidiyordum. Bir makbereye uğradık. resul Ekrem orada uzun uzun ağladı. Ve mübarek gözlerinden yaşlar sakallarına ve göğsüne döküldü. Ben yanına sokuldum geldim. Yani bir yallah bir ayet münacil oldu. Bunun şiddetiyle ağlıyorsunuz." dedim. "Hayır. Bu makberede yatanların kafesi azab-ı ilahidir." buyurdular. "Bahuz'u şu kabir sahibi müthiş bir azapta. Bazıları görür, bazıları görmez. Nebiyiz inana evvel ahir görülmüştür. Resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem." Ulumun ve ahirinin, ilimlerin evveli ve ahiri Hazreti Peygamber'de cem olmuştu. Sallallahu aleyhi ve sellem. O hüviyet-i Rabbani'dir. Miratı Haktır. Resulü mutlaktır. Cümle enbiyanın serdarı ve serveridir. Mahbubu Kibriyadır. Kainat onun için hak olmuştur. Allah'ın rahmetinin zuhurudur. Ona biat, Allah'a biat. Ona muhabbet, Allah'a muhabbettir. Resul-i Ekrem'e ona isyan, Allah'a isyan. Ona ihanet, Allah'a ihanettir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Oradan ayrıldık. Efendim, lütfen keremedin arkadan gelen cemaatle yer verin. Onlar geç kalmış biraz. Azıcık biraz öne doğru. Lütfen, lütfen. Keremedin. Mümin kardeşlerinizle daima iltifatta bulunuz. Cennete yalnız girmeye kalkma. Fedakar ol. Sonra gittiğimiz yere gittik, döndük diyor Selman-ı Pâk Hazretleri. O kabirlerine geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, tevessüm buyurdular. Ya Resulallah buradan geçerken az bu kabirde olan azabı beyan ettiniz ve şimdi tevessüm görüyorsunuz buyurunca. Buyurdular ki sallallahu aleyhi ve sellem bu kabir azabı şimdilik nimete tahvil olmuş. Ya Resulallah sebebi nedir diye sordu. Hikmetini öğrenmek istedi yani. Allah Selman-ı razı olsun... ...bize öğretti sorumasıyla hikmetini. Cerrail bana geldi. Cebrail aleyhisselam... ...bunun bir yavrusu vardı. Dünyada bir yetim bırakmıştı bu. O yetim bugün... ...mektebe başladı. Ve Bismillahirrahmanirrahim... ...esmasını okudu. Hak Süfanehu ve Teala... ...buyurdu ki... ...benim Rahman ve Rahim esma'mı okuyanın... ...babasını ben narada koymam dedi... Onun için bu mükafatı kendisine ihsan-ı inayet azabını rahmete tebdil etti buyuruyorlar. Düşünün Esma-ı İlahi'nin ne olduğunu. Yine şurada bir ufak kısa daha var, onu da ki renak versin dersimize. Bazı insanlar böyle müminlerin, hakka karip olan müminlerin ehval-i bilmezler. Allah onlara da bildirsin. Buna aşina gönüllü lazımdır bilmek için. Düşmeyen bilmez. Damdan düşmeyen anlamaz, bilmez. Kadın ailesi gayet de salihattan bir kadın, iyi bir hanım yani. Kadınların salihati, iffet ırzını korursa, ibadet ve taatında bulunursa, efendisine ihanet etmez, emmaline, eşyasına ihanet etmezse, efendisinin emrinin tahtından çıkmazsa, Resul-i Ekrem buyuruyor, o kadının şimdi diyor, ben cenneti ederim diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii o kadın anne oluyor, anne olunca da, Cennet anne ay altında oluyoruz. El cennet tahta Allah cenneti annelerin ayağı altına serdi. Onun için ben daima tembih ederim seni ihvanı yalanıma cemaatime bildiklerime. Annelerinizin ayağın üstünü değil altını öpünüz. Cennet kokusu almak istiyorsan eğer. Efendi biz cami görmedik, ders almadık, anne baba kıymeti bilmedik, alim ulama'nın haberimiz yok idi. Dersine eğer artık işliyorsun. Ama onlar öldüler, geçtiler. Gene bırakma yakalarını. Çekeceğim ile onların azabı tahvip olduğunu yahut azabı nimeti tahvip e, olur. Anlattım işte az evveler. <gülüyor> Dört namaz kıl. Aksaman yeste arasında. Onun sevabını, kadri kıymetini bilmediğin annenin ve babanın ruhuna bağışla. Sevabını. Acaba anlatabildim mi? Bunun hukuki ve namazı derler. Efendim biz beş vakit kılamıyoruz. Allah kılmayı nasip etsin. O zevki versin Allah. Namazdan lezzetli bir şey yoktur. Çünkü müminin miracı namazdır. Bir adam namazdan zevk almazsa bir iki hastalığı vardır onun kalbinde. Marazı vardır. Kalp marazına uğramıştır. Namaz, müminin miracı. Hak ile sohbettir. Allah cihetten münezzehtir, namaz kılana tecelli eder. Fazla söylemiyorum, kelime yok bu için. Yani 28 sekiz harfle bu tarif olunmaz. 28 milyon harf olmalı tarif etmek için. E, gören bilir, tadan bilir, koklayan anlayabilir yani. Onun için namaz iman etme sakın ha ey mümin. Efendim istihavir hocam inşallah istikbalde başlarım sakın ha. Hemen tövbe istihbar, evvela tövbe sonra ibadet allah Azze ve Hazretleri'ne. Sakın ha. Ensende dolaşıyor melekül mevt'ün kılıcı. Ne vakit gideceğimiz malum değil. Görüyorsun ki akşamdan sıhhatli bir adam sabahın cehennetini kaldırıyor diyoruz. Bir de bakıyoruz ki hasta aylarından beri yatıyor. Başındaki onu tedavi eden doktor ölüyor bu sefer. İbet söylüyorum. Onun için hemen tövbe istiğfar Allah'a. Sakın kötülük yapma. Zerre kadar şey söyledim ayet-i Zerre kadar kötülükten Allah'ın rızası olmadığı peygamberin incindi kötülükten kaçın. Zahir oldu, unuttun, yaptın. İstiğfar et Allah'a. Tekrar Allah'a sığın. Allah'ın rahmeti gayet de geniştir. Şırktan gayrı istediği günah affedebilir. Şırktan gayrı Ama mümine layık olan... Günahın küçüğü büyüğü değildir. Allah'a isyandır mesele. Onun için küçük günahını kaşılmak lazım gelir. Bu günah ise gayet, bu günah kebaya da ayırmamalı. Herkes, bazı müminlerden böyle bu şekilde, o kadınca Aziz Salah'tan bir kadınmış, ne alırsa Bismillahirrahmanirrahim alır, Bismillahirrahmanirrahim koyar, Bismillahirrahmanirrahim kaldırır, böyle daima besmene çekermiş, meşru işlerinde. Meşru işlemek, Allah'ın rızası olduğu iş. Mesela bir adam içki içerken, iç bir adam... ...Besmele çekse... ...Memneuzübillah... ...birinden dışarı çıkar yani. İstiza istiza... ...bu Allah ile o. ...Allah'ın yani rıza olmadığı şeylerde... ...Besmele çekilmez. Oradan belli olur zaten... ...necis olduğu işin... telaket olduğu. Hanım demiş... ...sen bu Besmele'yi... ...ne göreceksiniz? ...Vabut Rabbeki... ...Hatta yeğit yekel yakıyım. Bana ölüm gelinceye kadar... ...ben Rabbimi zikredeceğim. Bundan evvel de... ...söylemiştim. İlyas aleyhisselam... ...son nefesleri inmiş. Peygamber Hazreti Peygamber ağlıyor yaş peygamber. O koca ulu melek gelmiş. Aşkı maşka eldiriden yahut haneleri harabeden Ya Allah, niye ağlıyorsun demiş. Sen bir nebi şansın sen makama aliye yüceleceksin. Niçin ağlıyorsun? Hakk'a Hakk'a usta için mi? Ondan değil demiş. Ondan değil ya melekü Muhammed. Evet. Rabbine ibadet etmeye doyamadım demiş. Allah. Çünkü çene kapandı mı, gözüm mu, ibadet bitti. Ondan sonra teri adi kan var. Yahûs'a saadet var. Ya sastakal olmak var, ya elleri sırmak var. Yahûs'a adi irmek var. Gözünü aç. konuştuğum hikaye değil, başına gelecek, başımıza gelecek yani. Sen sana diyorsun ki ölüyü görüyoruz biz, o öldü bize yok tanı diyoruz biz. Ölüm başında mal için çekilenler birini öldürenler var ahmaklar. Allah bizi öyle yapmasın. Allah. Daha ölünceye dek, ölünceye dek ben Besmele'yi çekeceğim, Rabbime ibadet edeceğim. Peki ne olur yani bu ibadetten? Bu Besmele'yi çekiyorsun, bu esma ilahi İlahi'yi okuyorsun. İslinde kalma, Müsemma'ya gel. Kalbinde hak muhabbeti bulursun. İçinde olmayanın dışından söylersen münafık olursun. Hem lisanın Esma-ı İlahi'yi zikreyle, hem gönüllü Allah'a tasdik ve Resulünün tasdik eyle ve Allah'a iman et. Duy yani kalben duy Besmele'nin manasını o Rahmaniyeti ve Rahimiyeti. Besmele ile su üzerinden yürünür dedi kadın. Ateşte insan yakmaz Besmele demiş. Hakkı yedir ki her şey olmaz. Efendim ne olur mu şey? Saçmalama. Ateş insanı yakmaz mı? Yakmaz. Ateş sebeptir. Müsebbib ve hakiki Allah'tır. İbrahim Nebi Nemrut ateş attı. Yaktı mı ateş soruyorum sana. Kur'an haber veriyor ben söylemiyorum. İsmail peygamberi İbrahim peygamber hak yoluna kurban etmek istedi bıçak o körpü eti kesti mi? Soruyorum. Ha, i hakiki Allah'tır. Sen sebepten bilme işi. Müsebbib'e git. Yukarı git. Sebepten bilenler kerp mahiyetindedir. Bir köpeğe taş attığın vakitte atanı ısırmaz da taşı ısırdı ya köpek. Hak'tan görsen. Hakkı bil. Allah'ı bil. Allah'la ol. Bir şey olmaz dedi. Bir şeyi muhafaza edilir. Cenab-ı Hak hıfz eder onu o esmasına. Öyleyse ben sana bir şefini gör dedi. Seni mahcup edeyim dedi. Bu akıllı adam çünkü aklı maaş sahibi. Bu aklı maaşın tevkinde anlattığım hikaye kısa beni. Akılsız bir şey olmaz ama akılla her şey hallolmaz. Aklı maaş deygire benzer. Derize kadar gidersin. Derizden itirmeye yürüyemezsin. Aklı maaş onun Ondan sonra aşk başlar. Bir torba Para dedi karısına bunu sakla dedi. Bismillah dedi aldı. Bismillah dedi koydu. Kilitledi ambarını. Kadın gidince kadını uyurken anahtar aldı adam. Açtı sandığındaki parayı aldı oradan. Götürdü aşağıda evin altındaki kuyuya attı. Erşün geldi kadına o parayı bana ver dedi. Kadın Bismillahirrahmanirrahim kapıyı sandığı açtı. Bismillah eline soktu. Affesübhanallah. Buraya su nereden gelmiş dedi kadın. Bir de çıkardı. Torbadan sular şey diyor, damlıyor henüz. Şıkır şıkır. Buyurun deyince adam perişan oldu. Dedi hanım, senden ben alay etmek istedim. Seni mahcup etmek istedim. Allah beni bu dünyada mahcup etti dedi. Seni mahcup etmeyen ben de ona rücu ediyorum. Beni de mahcup etmesin. Estağfurullah el-Azim. şimdi dedi. Kamil bir imana layık olmak lazım dedi. Yünet böyle insanı yövme izin mi ahar. Ma ne tekhir olundu, ne takvim olundu, hepsi, hepsi mezbut, hepsi yazıldı. Hiçbir şey noksan kalmadı. Hatta nefeslerin, hatta kalbinden geçirdiğin fikrin, hatta bir kimsenin arkasından gözünden gözünden kıtman ona işaret etmen, o dahi kaydolundu. Efendi nasıl olur deme sakın ha. İnsanlar bugün öyle şeyler yapmışlar ki, insanların hey yaptığı nefeslerini dahi teşvih ediyorlar. Bunu insan yapıyor o, insana halkeden Allah yapmaktan aciz mi düzen ediyorsun yani? Hakkarucu ettin Allah'a karşı. Her işin, her ef'alin Allah'la olsun, Allah ismiyle olsun, Allah'a beraber olsun. Celle Celalı Hazretleri. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sallim'i seversen imanın kemale yer. Hem nasıl seveceksin her şeyden ziyade seveceksin. Resul Ekrem'i, Resul Ekrâm. Ve nebiyy muhterem rahmetellil alemin olan peygamberimiz öyle buyurmuşlar. Resul-i buluşmak istiyorsan eğer cennette Resulullah'ın sohbetine oturmak istiyorsan akşam sabah Resulullah'a onlardan salabat-ı bu niyetle ama. Bir daha söylüyorum. Akşam sabah bu niyetle yani Cennat-ı Aliyat'ta, Tirdevs-i Ala'da Hz. Muhammed'in sohbetinde oturmak isteyenler akşam sabah ona salabat-ı şeride Duyarak. Resul-i Ekrem'in aline, ehribetine, ashabına, ensarına. Allahu salli ala Muhammedin ve ala, ala Ve günden güne Resul-i Ekrem'in sünnetlerine sarıl. İçtimai sünnetlerine. Afif, kerem, mürüvvet, sabır, cesaret, fetanet. Hep Resulullah'ın en güzel şeyler Hazreti Muhammed'e cem olmuştur. Cenab-ı Hak onu bir züfte olarak ve insanlara öndür olarak göndermiş... Vesile-i rahmet, bizatihi rahmettir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle bir peygambere malikiz elhamdülillah. Yeri kıyamette onun izni olmayınca, ona izin çıkmayınca hiçbir Nebi şefaat muktedir olamaz. Kimse kimseyi kurtaramaz. O 99, defter verilecek bir süre İçerisi hep suçla dolu. Her şey tespit edilmiş. Böyle olduğu halde, dikkatli buyurun, böyle olduğu halde Utancından o ümmetten olan uzat zat Hasan-ı Basri diyor ki keşke ben olsaydım diyor Hasan-ı Basri Hazretleri. Oraya çıkabilseydik diyor. Öyle Allah'tan korkmuşlar. Ve Allah'a öyle yaklaşmışlar. Allah'ı öyle öğrenmişler. Allah ile Allah'ı öğrenmişler. Allah. Ve emrolun götürün ara diyor Cenab-ı Hak. Götürürken resul Ekrem ya Rabbi onun bana vermiş olduğu salavat-ı şerihi var diye çıkarır. Ve 99 günah defterini bir mizana, Resul-i Ekrem'e veren salavat-ı şerifeyi bir mizana koyarlar. Ağır gelir ve cennete gider diyor. Onun kemalini, imanın kemalini çoğalt. Resul-i Ekrem'i sev. İsmini işittiği vakitte salavat-ı şerifeyi ver. Ve bunu duyarak ver. Ki iki cahanda mahrum olmayasın. Wallahu yedi ila Ve ehdimen inşa'yı ila surat